Hoş geldiniz. Bugün konuşmacımız Mimersinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi. Yardıncı doçent doktor Doğan yaşam Bugün bize Adorno'nun Adorno şöyle bir başlığı var. Sanatın Savaşı'ndan savaşın sanatına Adorno felsefesi deneyeceğiz. Buyurun. İyi, iyi akşamlar, merhaba. Hoş geldiniz. Bu bakımdan... Adorno'nun felsefesiyle savaş meselesini yan yana koymadan önce, onun hem yaşantısına hem de düşüncesine giriş amacımızda birkaç şey söyleyerek başlamak istiyorum. Adorno, 1903 doğumlu ve 1969'da ölen çağdaş düşünce içinde kendisine yer verdiğimiz bir Yahudi asıllı Alman düşünür. Yani tam anlamıyla 1903-1969 arasını düşünürsek eğer 20. yüzyılın aslında ikinci yarısında ağırlıklı olarak çalışmalarını ortaya koymuş. Düşüncesine genel itibariyle 20. yüzyılın ikinci yarısının atmosferine yönelik olarak biçimlendirilmiş bir düşünür. Adorno'nun bu bakımdan hem etnik hem de kültürel kimiye olarak taşıdığı Yahudilik meselesi son derece önemli. Çünkü bahsettiğimiz dönem İkinci Dünya Savaşı'nın son derece yıkıcı etkisinin antisemitik itkilerle beraber üzerinden geçtiği bir dönem. Adorno bir taraftan tam da Antisemitizminin belki dünya tarihinde en tavan yaptığı döneme denk gelmiş olmasıyla beraber bir kimliğe daha sahip. Bu kimlik yine malum olanlar için açıktır tabii bu. Marksist kimliği. Yani 20. yüzyıl başında... Almanya'da bir Yahudi olarak doğup daha sonrasında bir Marksist olarak felsefe ve sosyal bilimler diyelim şimdilik adında iş görmeye başlıyorsunuz. Bu durumun kendisi zaten en başından itibaren yaşadığı ortamla çelişkili ya da çatışkılı değil, çelişkili olmasa bile aramızda tavsiyeciler varsa mantık bilim açısından bakarak çelişkilerine kızabiliriz belki. Çatışkılı değil, durun değil. Diğer tarafından da taşıdığı bu iki kimliği de Topya günü sahiplenen bir figürden de bahsetmiyoruz. Bu yüzden çatışkılar katmanlaşacak işler. <gülüyor> Öncelikle Yahudi kimliğinden başlayalım. Evet, Adorno bakımından bir kültürel kimlik, bir etnik kimlik ama pek o kadar da dini bir kimlik değil. Mesela bu noktada kimle kıyaslayabiliriz? Belki Walter Benjamin'in birinci döneminde ve gene hem Adorno hem de Benyemi Üniversitesi'nden ortak bir fikri olarak kabul edildiğimi Gershon-Schölen ile kıyaslayabiliriz. Yani Yahudi Misticism'in üzerinden düşüncesini ortaya koyan ya da cemaatin kimliği olarak iman kısmıyla organik bir kurmuş biçimde biliyor de değil. Diğer taraftan, diğer kimliğe bakarsak, diğer Marksist kimliği gene aynı şekilde sorunsal oluşturur. Özellikle 1940'lardan itibaren şu şekilde tabir edilir, Ortodoks Marksizm ile araya ciddi bir mesafe koyan ve daha sonra geçtirdiği düşüncelerle birlikte de kendisi bunu bu şekilde kabullenmeseyi bile getirmese bile kendisini affedecek şekliyle eleştirel bir Marxist olacak. Yani taşıdığı, bulunduğu ortamla çatışkı halinde olan bu iki kimlik ve bu iki kimliğin kendi içlerinde de onların en radikal, en uç yerlerinde e, duruyor değil. Bu haliyle de bu kimlikler açısından ayrı kısır, ilginç bir figür Adorno. Diğer taraftan zihinsel bakımdan çalışma alanlarına doğru yöneldiğimizde Adorno'nun aynı Yahudi kimliği ve Marxist kimliği de gibi gene bir takım ayrılıklar görmekteyiz. Adorno'yu kategorize edip herhangi bir düşünce disiplinin içine sokmaya gayret ettiğimizde ya bunlardan birkaçını aynı anda seçip onlara doğru gitmemiz gerekiyor ya da hepsini birden bir arada düşünmemiz gerekiyor. Çünkü Adorno öncelikle her şeyden önce bir müzikolog. Sanatlarla sanatın her türlüyle yoğun bir şekilde ilgili, ilgili olmasına rağmen de tüm sanat türleri içinde hem bir besteci, kompozitor olarak hem de bir müzikolojik olarak en ilişkili olduğu sanat türü müzik. Müzikolojiyi de sosyal bilimler içindeki bir alan olarak kabul edersek, sosyal bilimlerin bu alt disipliniyle yoğun bir biçimde meşgul olan bir adam. Diğer taraftan. Biz felsefeciler olarak Adorno'yu çoğu zaman filozof olarak da kabul ediyoruz. Bazı perseteciler buna itiraz ediyorlar. Daha sosyal bilimler alana doğru Adorno yönetiktir. Bu da elde var bir şekilde. Bununla beraber özellikle Frankfurt Okulu ile birlikte 1930'lardan itibaren organik bağın kurulmasından sonra sosyal bilimlerin bu defa sosyoloji alanı içinde. Adorno iş görmeye başlayacak. Özellikle okulun savaş öncesi ve savaş sırası dönemde Amerika'ya, Koyon üniversitesine taşınmasıyla beraber de, e, sosyoloji çalışmaları ağırlık kazanacak. Mesela Adorno'nun Frankfurt okulundaki mesai arkadaşlarıyla birlikte, okteye koyduğu, otoriteryen kişilik mesela, e, sosyoloji alanındaki en önemli sağ çalışmalarından biri olarak da kabul edilebilir. Adorno'nun böyle bir Dolayısıyla çok disiplinli bir figürden bahsediyoruz aslında. Bir yanıyla sanatlardan gelen ve sanatlarla da ilgili. Dolayısıyla bir estetik teorisi, estetik kuramcısı. Diğer taraftan bir kiyozof olarak dünyaya karşı kavramsal bir duruş, tutum sergileyen biri. Diğer taraftan da bir sosyal bilinci olarak sadece inteliksel araştırmalara da yönelen bir okuldu. Evet. Bu haliyle de akademisyen kimliğini de onun görüleceği <gülüyor> şey gibi tam olarak bir yer biz güçlük çekiyoruz. Görülebilecek şey gibi şimdi bu kimlikleriyle adeta kendi içinde muhalif pozisyon sahibi olan Adorno birazdan daha detaylı bir şekilde araya çalışacağım görüşleriyle de bu muhalefet tarzını daha geniş bir alana doğru yaymaya yöneyecek. Şimdi benim bugün burada ağırlıklı olarak Adorno ile savaş başlığını birlikte düşündüğümde Adorno'nun Türk mübliyatı içinden öne çıkaracağım onun metni Minima Moralia metnidir. Minima Moralia Latin dillerine aşina olanlardan olanların hemen kabul edileceği gibi öncelikle ahlak meselesine yönelen bir başlığı taşıyor. Şimdi tüm bu kimlikleri, bu kimlikler içindeki değişimleri sola-sağa gidişleri bir araya koyduğumuzda bunları tarafa koyduğumuzda. Adorno'nun biçim bakımından da diğer metinlerinden farklı bir şekilde ele aldığı parçacıklı, fragmantel bir düşünceyi ortaya koyduğu, bu metnin hedef aldığı kavram ahlak. Ama bu nasıl bir ahlak? Hemen onun önüne eklenen sıfatla beraber minima ise eğer küçük ahlak. Şimdi küçük ahlak diye Alevacede çevirdiğimizde bu şekilde anlamlı olmuyor belki ama e, anlamaya çalıştığımızda bu metnin başlığını taşıyan kavramı bunun bir şeye karşı ortaya konuyor olmasını bekleriz biz. Neden kendisini minimal ya da küçük olarak ifade eden bir şeyle karşı karşıyayız? Demek ki devasa olan da, kendisini büyük olarak kuran da magna olan da bir sorun var. Bu sorun tabii ki sadece Adorno için değil ama bu bugün Adorno üzerine odaklandığımız için zaman zaman diğer Frankfurt okulu düşünümlerini e, yer yer anayacağız, yer yerde anmadan es geçeceğiz ama e, işte Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Leo Leventer, Fromm gibi Frankfurt okulunun belli başı düşünü birlikte Adorno'nun da özellikle içinde yer aldığı düşünce hali diyelim çünkü bu düşünce dizgesi ya da düşünce sistemi değil çünkü zaten day aldığı felsefi gelenekler dolayısıyla sistemli düşünce yapılarına bir karşı dur hali böyle çıkıyor bu yüzden de bunu bir düşünce sistemi olarak tanımlamaktan zevk bir düşünce hali ve bir tutumu olarak adlandırmak daha doğru. Bu evet. minima morale başlığının işaret ettiği karşıtlılık halini eğer devasa olanla, büyük olanla, kapsayıcı olanla yan yana koyuyorsak, ki bunun adını hadi büyük ahlak diye, ya da hatta sadece ahlak diye koyalım. Çünkü her ahlaki öğreti kendisini evrensel olarak kurar ve zamansız, mekansız olarak da başat ahlaki düzen olarak kendisini dayatır. Bu hem e, toplumsal olarak, kültürel olarak değişen ahlaki kodlar için böyledir. Bu hem e, dinin kaynaklı özellikle İbrahim'in dinlerinin e, olduğu e, ahlaki düzenler için de bu e, böyledir. Eğer bir yer bir ahlaktan bahsediyorsak bu ahlak kendisini evrensel olarak dayatıyoruz Dolayısıyla ahlak dediğimiz yerde karşımıza çıkan pencere büyük ahlak penceresidir. Bizim nasıl eğili, nasıl eğilemeyeceğimizi her viciniyle belirler. Buna dair bir yasa koyulur. Bu yasa her anı ile görünür, elde tutulur veya dile gelir olmak zorunda da değiliz. Sadece. Bu ayrı bir konu. O zaman bu büyük ahlakı ya da ahlakı bizini yine oturtmaya başlamak gerekirse, o zaman Adorno'nun temel kavramlarına ve temel eleştirilerine doğru daha sağlam bir yol çizebiliriz. Bunların başlıcası benim de Adorno ile savaş konuları yan yana geldiğinde en önemli çıkabileceğini düşündüğüm mesele aydınlanma kavramı. Ve bununla beraber elbette aydınlanma eleştirmesi. Şimdi aydınlanma denliğinde felsefi kavramsal yüklemeler bir tarafı bırakıldığında dahi Aklımızda canlanan imge, iste istemez pozitif bir imge. Çünkü kelimenin taşıdığı anlamlar bizi bir şeyin aydınlanmasına doğru götürüyor. Ne aydınlanır diye düşündüğümüzde. Işıktan muaf olan bir şey ancak aydınlanabilir. Yani karanlıkta kalan bir şey aydınlanabilir. O zaman bir söylem kendisini bu kavramla açıklamaya gayret ediyorsa, yani şu andan itibaren bu bir aydınlanma sözü, bu çağ aydınlanmak çağıdır diye ifade etmeye başlıyorsa o zaman kendisinden önceki zamanın tamamlığında henüz ışığa kavuşamamış olduğunu ileri sürüyordur. Ön kabul ediyordur. Dolayısıyla kendisinden önceki her şeyde değiniyordur. Bu aydınlanma söylemenin belirleme biçimlerinin de yaygınlık gösterme biçimlerinin en hali zaten. Tabii biz işte düşünce tarihçileri bakımından düşündüğümüzde aydınlanma dendiğinde belirli bir dönemi, belirli bir kültürel coğrafyaları anlıyoruz. İşte Alman aydınlanması, Fransız aydınlanması, İskoç aydınlanması, bunları da belirli coğrafyalar ve tarihler atfediyoruz. Ancak adına aydınlanma denilen şeyin kendisini üzerine konumlandırdığı düşünce biçimi eee kelimenin kökeni bakımından halatı da hep vardı zaten. Bir karanlığın aydınlanması gibi. Bu hemen ayrınma çağının felsefi çizelgedeki yerine baktığımızda da işte modernlikle beraber kendisini kurmaya işte 17. yüzyıl Kartezyen düşünce onun da takipinde ortaya koyduğu kendi kendisini kuran akıl, kendi kendisini e, nesne olarak alıp özne haline gelen bir akıl düşüncesinde de hemen geride kalan dönem e, 11-12 asır ...uzunlukta süren devasa bir moan orta çağ olur. Orta çağ derdığımızda de zaten hemen e, belirli bir düşünce yapısının bize düşündürttüğü haliyle bir karanlık imge canlı veriyor. İşte orta çar karanlığı, orta çar karanlığından çıkmak, orta çar karanlığının aydınlatılması. Bu mugelerle doldurmuş durumdayız. Aydınlanması söylemde kendisini zaten bunun üzerine konular oluyor. Işığa kavuşturulan şeyin ne olduğunu ve buradan görmeye başlayacağız zaten. Savaşlar. işgaller, fetihler, işte hastalıklar, haybalar, endişyonlar, işte caddeler, bunların hepsi 1200-1300 yıllık bir dönüm tamamını nasıl oluyorsa karanlık oluyor. Zihnimizi canlandırıyor. Tabii ki popüler kültür de bunu destekliyor. Ederiyatlılar, tiyatrocular, sinemalılar bunu yolun içi Diğer taraftan tersi anlamda düşündüğümüz aydınlanma kavramını elbette en parlatan düşünür. Yani kant, aydınlanma nedir makalesinde? Aydınlanma kavramına atılacak. Şu şekilde. Aydınlanma, insan aklının kendi suçuyla düşmüş olduğu erginleşememe halinden kurtulmasıdır demiştik. Ve buradan itibaren belirmeye başlayacak olan akıl biçimi zaten akıl de her yerin ışıl ışıl olduğu, her tarafın aydınlandığı bir tabloyu bize sunacak. Aklın sınırlarının çizilmesiyle çerçevesinde çerçevesinin derinmesiyle beraber. Evet, aklı uygun olan, rasyonel olan, savun olan, pozitif olan bilimsel olan tüm bunlar bize ışık yetirecek, aydınlık yetirecek. İmkut Ama aydınlanma kavramını başkalarının da kullandığını birazcık üstün körü bir araştırma yarsak bile görürüz. Hem de aydınlanmak Çağın henüz belirmeden önce, mesela bu karanlık denilen orta çağda, pek çok orta çağ düşündüğünü, aydınlanma kavramını ele getirdiğini ve ele getirmekle beraber bilinmeyi, bunu zaman zaman temel kavram olarak da kullandıklarını görüyoruz. Şimdi burada tek tek anmayım ama bu kavramı sen Augustin Ustan beliriyor yani 4. yüzyıldan itibaren kullanma gelen tekrar ortaçağ düşünüldü mevcut bu kavramı kullanma şekilleri belirli bir aklın karanlığı aydınlatması ile ilişkili <gülüyor> bir taraftan sonrasını düşündüğümüzde e, dogmatik olan, temavi olan, hurati olan aklın ayıplanı pozitif aklı, müspet aklın doğrularını kabul eden bir sınıra çekilmiş bir aklı ve aydınlatılan şey bunların dışında kalan karanlığındır. Fakat ondan önce aydınlanmayı Akıl üzerinden tarif eden düşünülere baktığımızda bu sefer Hristiyan aklının aydınlanma ile eşdeğer tutulduğunu görüyoruz. 4. yüzyılın başından 15, 15, 15. Çünkü hakim akıl, egemen akıl, tahakküm kuran ve dünyanın ahlaki kurallarını belirleyen akıl bu akıl. Ve bunun dışında kalan her şeyde karanlık. Dolayısıyla bu halinde görüldüğü gibi hakim, ahlaki perspektifte kuram, akıl kendi otoritesiyle beraber bir kurallar bütünü olarak geliyor. Ve bunun da bir aydınlanma olduğunu söylüyor. Söylen bunu Bu noktada hemen aydınlanma ile beraber... Modernlik kavramına baktığımızda Bunlar zaten evet. sürekli yan yana tanınan ve yan yana anlayıştırırken de var. Modern kelimenin yine içeriğinden anlaşılacağı gibi kendisini yeni olarak sunar, eskinin yerine yerleşen, şimdiki zamanı iğneyen, adeta Dünya'nın dönüş hareketinde olduğu gibi hareketin yeniye doğru ilerlediğini gösteren bir kavram, modern bir kavram. Bir anda ne olduysa oldu, 17. <gülüyor> yüzyılda temelleri atılan bu kavram, 18. ve 19. yüzyılda özellikle, 200'lü yüzyılda sirayet haliyle yayıldı. Modern, artık modern dönemdeyiz. Bu bir yeni ve çok da <gülüyor> yüz bir kavram gördüğü intihar Kendisini ayırdığı eski olan, köken olan işte o asırlarca hakim olmuş insani adlı değil, Semani bir akla dayalı olarak ideolojisini geliştirmiş olan tanrısal Kökleşmiş olan, gelenekleşmiş olan, eski olan buydu. Bu akıl ve o, o dönemi kapandı. Modern dönemde artık işte bilim, kültür, teknoloji, sanat ile beraber insanlık ilerlemekte et yeniye doğru, et negatif olandan müspete doğru, negatif olandan pozitif olan doğru. Değil yani En başına itibaren içine girdiğiniz eğitim sistemi, biz de bunu söylüyor zaten. İlerlemekteyiz. Adına medeniyet dediğimiz, uygar dediğimiz şey. Tarihteki bu ilerlemenin taşıyıcısı. Yine bu kavrun içeriğine doğru düşünce tarihinden yöneldiğinizde bir başka benzerlik sefer karşımıza çıkıyor. Bu da modern kavramının bir kullanış biçiminin gene işte 17. 18. yüzyılı beklemeden tam 4. yüzyılda 380'li yıllarda falan kullanıldığı bu kullanımın müsekkidi Sen en Hem ortaçağ felsefesinin hem Hristiyan kilisesinin kurucularından biri olan 40 yaşına kadar çok tanrılı yanışlardan biri olan Mani inancına bağlı. 40 yaşından sonra da Hristiyanlığı seçmiş olan bir düşünür. Adustinus. Sonra Hristiyan kilisesini kuruyor zaten. 4. yüzyılın ilk Ve 40 yaşına kadar sahip olduğu inanç onun için eski kökleşmiş, yerine güleşmiş ve kendisini diniye bırakması gereken bir inanç. İşte o panteist inanç. Ondan itiraf ederek Hristiyan anlayışı gereği arınmak istiyorlarmışsınız. Bu yüzden de onun temel metniyle bu da zaten itiraflar, confesiones. İtiraflarla beraber de hem Tarih felsefesi dediğimiz adının açılmasını olmak sağlayacak Augustinus. Hem de işte bu yüzyıllarca egolojik bakımdan otorite taşıyıcısı olacak Hristiyan aklının da kuyrucusu. Ve diyor ki Augustinus, Hristiyan aklı için modernus diyor, Latinceye karşılaşılıyor. Yani modern. sonra Hıristiyan aklından kendisini ayıracak olan akıl kendisine modern diyecekti. Bir tuhaflık var Dolayısıyla. Şimdiki ana ait olan, şimdiki anda hareket eden, şimdiki zamanı belirleyen şey, modern, onun için. O zaman modern olan ve kendisini bilgini olarak kuran şey, egemen olan, hakim olan akıl o aklın içi, işte böyle tarif ettiğiniz şekliyle doluyor. İşte buradaki akıl, işte düşünme tarifesinden, tanısal akıl dediğimiz bir akıl. Fakat 17. yüzyıldan sonra tanısal aklını yerine olan insan bir akıl, işte o kendi kendisini başka herhangi bir güce, başka herhangi bir otoriteye ihtiyaç duymaksızın kuran insan bir akıl, bir otoriteden Kurtarılmanın ilan edildiği bu akım kendisini yine modern diyecek. Fakat acaba gerçekten de bu akım bir otoritenin bertaraf edildiği bir akım şekli mi, yoksa bir tahakküm kurmanın elemanlığını savunma genişletmenin bir aracı mı? Tabii ki Adonis'ın bakıldığında bu akım bir diyor bir şeyin aracı olan bir Böyle düşünüldüğünde zaten çizgisel bir tarihsel işleyişin kırıldığı zaten görülüyor. İşte klasik antikite, ortaçağ, erken modern, modern, çağdaş diye ayırdığımız bu dönem kavramları yerlere yerleştirmeye çalıştığımızda anlamı yitirmeye başlıyor. Aynı kavram orada bu şekilde diğer taraftan, burada, bu şeklinde beliriyor. Benimki yani, böyle bir e, kronolojik ya da hiyerarşik bir dönemin diğer e, dönemden daha olumlu olduğuna yönelik bir hiyerarşi bu halde de kırılıyor. E, diğer taraftan Düşünün işi eğer şimdiki zamanla ise, dünyanın şu andaki hareketi ile dünyada şu anda olup biten ile ise bu söylemin vaatlerinin ne şekilde gerçekleşip gerçekleşemediği kıstas olacaktır. Şimdi söylem aydınlamacı ve modern söylem kendisini ilerleme fikri üzerinden biçimlendiriyordu. İnsanlık teknoloji, bilim, kültür, sanat gibi son derece olumlu gönderilenlerle ilgili bütün bu kavramlar aracılığıyla ilerlemektedir. En basit haliyle, hani en son söyleyeceğimizi işte şimdi ortaya doğru çekip söyleyelim. Böyle bir ilerlemeden bahsediyorsak eğer o zaman 20. yüzyılın henüz başına denk gelen daha önce olmamış olan, ilk defa olacak olan bir cihan padi. Neden? Hadi bu oldu. Aradan birkaç on yıl geçtikten sonra işte tüm açılımlarıyla beraber insanlık tarihinin teknolojik açıdan, bilimsel açıdan geldiği en ileri noktanın vücut bozduğu hali savaş makineleri olarak gördüğümüz bir yer. İkindi dünya savaşı. Kimya bilimi en geliştiği halinde ve kimyasal silahlar varmış. Fizik işte, otomobil kısmını doğuruyor. Kültür ayrı bir konu, oraya gireceğiz. E, madem biz karanlıklardan aydınlığa geçmiştik, aydınlanmıştık, bilim, teknoloji, kültür, sanat aracılığıyla ilerleme halindeydi. O zaman bu savaş nereden çıktı? Gazodaları nereden çıktı? Krematoryumlar nereden çıktı? Atom, atom bombası nereden çıktı? Eğer tarihte bir ilerleme varsa, o ilerleme olsa olsa sapandan atom bombası. Şimdi ahlak meselesiyle başlamıştı. İşte bu hakim ahlaki söylem aklı bir kılıf olarak giyinerek diyelim, negatif olandan pozitif olanı doğru ilerlediğimize giyinme ediyordu. Ama bu şekilde sonuçlanmadığı çok açık bir şekilde görülüyor. Şimdi minima bu Metne, metne aşina olanlar verebileceklerdir. E, pek çok farklı konuyla ilişkili yerler şiirsel, yer yer fragmantel, parçacıklı, belirli paragraflardan oluşan, yer yerde e, biraz önce söylediğimiz gibi işte tek bir motto olarak olabileceğimiz cümlelerden oluşan bir Buradan yer yer atlayarak uzun paragraflarımla sizinle paylaşmak istiyorum okuyalım. 69. paragrafın başlığı küçük insanlardır nesnel tarihsel güçleri reddedenler savaşın sonuçlarında kendilerini doğrulayan hazır bir sal duruyorlar Almanlar aslında kazanacak durumdaydılar bunu yapamamaları liderlerinin aptallığına bağlıdır Söylenen bu. Oysa Hitler'in belirleyici aptallık anlarının savaşın en kızgın noktasında İngiltere'ye savaş, savaş açmamasının veya Rusya ile Amerika'ya saldırmasının çok belirli bir toplumsal anlamı vardır. Bu anlam kendi devletliği uyarınca bir masul adından ötekine ve oradan felakete doğru kaçınılmaz biçimde gidenmiştir. Ama her şey aptallıktan ibaret olsaydı bile tarihsel olarak kavranabilirdi. Doğal değil, toplumsal olarak üretilen ve pekiştirilen bir niteliktir aptallık. Alkışlayan kalabalıklardan ve yabancı devletlerin korkuya kapılmış temsilcilerinden başka bir şey göremediler karşılarında. Ve bu da daha büyük bir sermaye kitlesinin nesnel gücünü görmelerini engelledi. Hitler, liberal toplumun celladı olsa da kendi bilinç durumun içinde yine de fazla liberaldi. Liberalizmin yalanını başka hiçbir burjuvanın göremediği kadar iyi gören bu adam yine de kendi gerisindeki gücü fark edemiyor. Aslında borozancısından başka bir şey olmadığı toplumsal eğilimi anlayamıyordu. Böylece bilinci de işlerini hemen bitirmek için ilk önce saldırdığı o daha zayıf bir yok asımlarının bakış açısına girildi. Almanya'nın zafer anı zorunlu olarak böyle bir aptallıkla çakışıyordu. Hitler'in aptallığı, aklın bir hilesiydi. Bu parçasının son cümlesi bu. Hitler'in aptallığı, aklın bir hilesiydi. Şimdi akıl, hangi bilim alanından bakarsak bakalım. Hangi sosyal bilim alanından bakarsak bakalım. Ve bilhassa felsefenin hangi anlayışından bakarsak bakalım, her şeyi değerlendirebileceğiniz, görebileceğiniz en temel kriter. Hep çok iyi bir şey. Akıl. Ama bu aklın içine nasıl doldurduğumuz, aklın sınırları nasıl çizdiğimiz, aklın çerçevesinin nasıl çizildiği eğer tartılıp, ölçülüp biçilmezse, bu aklın hileleri bizi insanlık tarihinin en büyük yıkımlarına doğru götürmekte son derece yüzeydi. Bu bakımdan da bakın bu haliyle aptallık ve akılda, onun tidesine kanımkanmak içinde, bu bakımdan her kavramı yeniden adeta havuğun geri tarayarak yeniden düşünmemiz gerekiyor. Kültür, sanat, toplum. Demokrasi. Tüm bu kavramları anlaşılık kılacak olan şey, içlerinin nasıl doldurululuğu? Ya da yanlış bir haliyle içlerinin doldurulmuşluğundan nasıl arındırabileceğiniz? 70. parçacıktan da birkaç güne. Altyazı savaş alanındaki burcu ve rekabet öylesini yok etmiştir. Faşistler stratejinin şu temel fikrini mutlaklaştırdılar. Yönetimi, katliam için örgütlenmiş olan bir ulusla dünyanın geri kalan kısmının toplam potansiyeli arasındaki geçici oransızlıktan yararlanmaktı. Ama bu düşünceyi mantıksal sonucuna götürerek topyekün savaşı icat etmek ve olduğuyla sanayi arasındaki farkı ortadan kaldırmakla stratejiyi de tavsiye etmiş oldular. Bugün askeri bandoların sesi ve harp gemisi sesleri kadar eskimiş görülmektedir stratejiden han şey. Hitler yoğunlaşmış terör yoluyla dünya üzerinde egemenlik kurmak istiyordu. Ama bunun için kullandığı yöntemler muazzam güçlerin belirli noktalarda toplanması, cepheden yarma gibi en kaba hareket biçimleri, yarılmış noktaların gerisinde kalan düşmanın zırhlı birliklerle mekanik olarak kuşatılması stratejik değildi. Bu tüm nicel, pozitivist, sürpriz, sürprizsiz. Bu yüzden her noktasında kamuya açık ve reklam tanıtım faaliyetleriyle kaynaşan ilke artık yetersiz kalıyor. Ve son cümlesini de atlayarak bahsedeyim. Tüm onunla mukabil fakat yavaş yavaş beliren olasılık teknolojinin çöküşüdür. Şimdi... Tabii ki bu e, Adorno'nun dışarıda baktığımızda da farklı açıları ile tartışabileceğimiz bir mesele e, pek çok farklı alanda alandadır. Yani Bilmiyor zaten kitleri, kitler, pan, dinamikler e, göründüğünden farklıydı, şöyle veya buydu, diye. Ancak burada stratejiyi işaret etmesi Adorno'nun önemli. Strateji, söylemlerinin hangi zeminde taşındığıyla? ilişkili. işte o kuşatma teknikleri, mekanik e, kullanımlar vesaire bunlar değil reklam tanıtım faaliyetleriyle, pazarlama teknikleriyle iletişim kullanımlarıyla asıl biçimlenen bir stratejiydi bu. Bu da şimdi tabii neredeyse bir asıra yakın zaman geçti. Bu dönemler aşıldı artık. Böyle yıkımlarla insanlık artık karşılaşamaz. Önlemleri alındı. İşte hukuk var, uluslararası hukuk var, özgürlükler var diye düşünmeye gayret edersek, akıl artık buna müsaade etmez, akıl var en önemli silahımız diye düşünmeye devam edersek, e bir daha bunlar yaşanmaz diye düşünürsek eğer, her beklemediğimiz bir an bir kitlerin çıkabileceğini de göz ardı etmiş oluruz. İşte nasıl nasıl burada. İlerleme, gelişme, teknoloji, bilim, özellikle kültür bunların içinden nasıl doldurduğumuz hiç uzak bir zaman değil, şurada ya, ya söz edin hemen. Alkısının olduğunu düşünmek, Allah'ın ırkının üstüne olduğunu düşünmek, akılla eminim bir şey değil ki bunlara, ırkısının inancı varlığı bir şey. Şey tamam, tamam, tamam. Söyleşiden sonra, sonra Birazdan yaşayacağınızı Duyacağız Bu açıdan evet, bakıldığında şey. Savaşlarla Akıl üzerinden eş zamanlı Gitmeyen tek şey sanatlar Yüzden de başkası zaten gelen Savaş sanat Sanat savaş Meselesi Burada öneminin katmanı. 20. yüzyılın başında 1930-1950 yıllarının boyan öncelikle görsel sanatlarda kendisini göstermeye başlayan deyimci, avantgarde, modernist sanat akımlarının birer ürünü düşünürsek, şimdi işte izlenimcilik, etkilenimcilik, dışa ulunculuk, kübizm, dadaizm ve gerçekçiçülük olarak benim başıma sayabileceğimiz bu sanatın sanat olarak geleneklerine müdahale eden sanatın yıkımını arzulayarak sanatı sanat kılan alanları düşünürsek ve aynı şekilde müzik üzerinden bakıldığında da klasik batı müziğindeki tonal alanın en genişletildiği noktada tonal alanın olaraklarının daha da geliştirilerek 12 tane tekniği aracılığıyla Arnold Schoenberg'in yaptığı gibi yetkili bir malzeme ile, yetkili bir dil ile müzik yapma olanağının bir ürünü düşünürsek sözü edilen ilerlemeci aklın teknoloji, bilim ve kültür üzerinden yıkama doğru gittiği yerde sanatın tam tersine doğru gittiğini görüyoruz. Tabii ki Genelik Dünya Savaşı'nın etkileri sebebiyle modern sanat alanında da sıkıntılar baş göstermeye başlıyor. İki savaş, savaş arasında sıkışmış, iki savaş arasında sıkışmış dönemde kıta Avrupa'sı üzerinden. Bu görülebilir. Gene değil bu haliyle. Toplumsal alanın Kıvılcımış dilimin dışına çıkmaya yönelen bu yıkıcı ve devinci sanat anlayışlarının kendisini belirli oranlarda koruduğunu da görebiliriz. Fakat artık ikinci dünya savaşının açık bir şekilde gösterdiği yıkıcılığın en üst seviyesine vardı noktada bu sanatsal ilerlemelerin bu kur olmasına rağmen tam da o aldan itibaren artık sanata düşen ne? Belirsiz kalan soru bu. Gene Adorno'ya e, atfedilen, onun başka bir şekliyle de söylediği, e, daha uzunca bir haliyle söylediği ama e, genellikle Adorno'ya en çok kullanılan önermelerden birini hatırlarsak, Başvurisinden sonra şiir yazmak mümkün olabilir mi? Bu tabii sadece işte, şiir olarak anlamak gerekiyor. Sanat yapmak mümkün olabilir mi? Bir anlamak gerekiyor. E bu noktada Atatürk'ün şiddetle üslerle bulunduğu şey artık daha önce yapıldığı haliyle sanat yapılmaya devam edebilir mi? Hem içerik bakımından, hem malzeme bakımından, hem dil bakımından sanat dış dünyaya yönelik bir şeyi temsil etme, bir şeyin yansıtma, bir şeyi bir anlamı yeniden üretme olaklarını tamamen kaybetmiştir. Çünkü dış dünya yıkımın dünyasıdır. Toplumsal alan yanlış bilinçle, yanlış ideolojilerle Yanlış ahlakla yüklenmiş bir alandır. Bunun sanatının yapılması mümkün değildir. Sanata düşen o halde Auschwitz'ten sonra, savaştan sonra, savaşın sanatı olarak tek şey, sadece kendi kendisini söyleyen dış dünyanın anlamsız anlamından muaf bir şekilde kendi anlamını üreten Adorno'nun tabiriyle estetik anlamı üreten bir sanat olmalı. İşte Adorno'nun örneklediği gibi müzikte Schoenberg, Vedern, Edeliyatta Kafka, Joyce, Virginia Woolf, Beckett, Faulkner, resimde Kandinsky, Ornian Mayeviç yani sanatın sanat üretme biçimlerinin tamamının dışına çıkan bu sanatçıların yaptığı gibi sanat yapmak ancak mümkün olabilir. Ki bu yolla kültür endüstrisinin dolayımının dışına çıkılabilir. Ancak bu yolla kültür müşterisi olmaktan, kültür tüketicisi ya da sanat tüketicisi olmaktan kurtulunabilir. Ancak bireysel olarak alınlanabilecek olan bir sanatın izleyicisi olunabilir. Savaşın sanatı bizi toplumsal bakımdan kitlesel kılmaktan arındıran, bireysel özgürleştirici, estetik anlamında kurulacağı yani alan. Artık. Savaşın sanatıyla kastettiğimiz Adorno üzerinden buydu. Şimdi kapalı kalan pek çok yer olduğunu tahmin ediyorum. Geri kalan zamanda sizin Varsa sorularınızla devam edin. Hocam ben bu anlattıklarınızda Adorno felsefesinde niyeti nereye koyduğunu anlayamadım. Yani bahsettiğimiz bu suçlamalar akılla ilgili değil benim anladığım kadarıyla niyetle ilgili. Adorna niyet ve akıl ilişkisini nasıl kuruyor? Yani niyet aklın bir parçası mı? Ayrı bir şey mi? Çok anlayamadım buraya. Biraz açabilir misiniz? Tabii. Adorno bir felsefi kavram olarak niyet gibi bir terimi kullanmıyor. Ama bunun yerine söylemi mesela kullanıyor. İşte aydınlanmanın söyleminden bahsediyor. Aydınlanmanın bir mite, mitosa söylenceye yani aslında bir yalana dönüşümünden bahsediyor. Yani söylem ne ise eğer, işte aslında bu tarihte bir ilerledir, şöyledir, böyledir, üzerinden kendisini kuran söylem ile onun vaatleri ve sonuçları uyuşmuyorsa belki sizin tarif ettiğiniz şekliyle o niyet meselesini oradan çekebiliriz. O zaman söylem ayrı bir şey olarak mı görüyor? Yani biraz yine kafam karıştı. Marksist bir gelenekten gelen birisi, e, mehtaryalist olan birisi akıl, niyet veya söylem gibi şeyler birbirinden nasıl ayırıyor? Ee, siz... Ayıramıyorum. Onu <gülüyor> bilemem. Yani, e, akıl, ne dediniz tam birkaç Yani şimdi söylem, akıl, karşıtlığı gibi algılıyorum. Yani niyet, akıl karşıtlığı gibi. E, ben algılıyorum. Materyalist felsefede yeni nasıl oldu onu tutturamadım. Yani hmm. Materyalist felsefeyle bir ilişkisi yok aslında. Evet. Şimdi burada... E... Belki bizim bir mesleciyi kavramı şey, akıl denliğine hepimizin aynı şeyi anlamıyor Ve onu koruma altına almak zorunda kendimizi hissetmemiz. Ve doğru da tam da bunu işaret ediyor. Akıl üzerinden kendisini kuran söylenlerin masum olmayabileceğini işaret ediyor. Yani hangi akıl, nasıl bir akıl? <gülüyor> Suçlu Hitler ama, Alman e, halkı, ona oy verenler, yani asıl suçlu onlar değil mi? Şimdi e, bu haliyle zaten e, suçlu deneyelim de toplum denilen şey Adorno'nun bakışı açısından olumsuz gönderime sahip bir kavramı dönüşüyor. Çünkü toplum artık özellikle 19. sonrasında sanayileşmiş toplumdur. ve Dolayısıyla Adorno toplum demez zaten. E, Endüstriyel toplum der, sanayi toplumu der. Bu sanayi toplumu hakim ideolojinin bir sonucu olarak e, çifteleştirilmiş, yoğunlaştırılmış bir topluluktur. Şimdi bu hale gelmekte toplumun kabahati yok mu? Elbette var. Ama ondan önce ideolojinin kendisinde bir sorun aramak gerekiyor. Buyurun. Orta çağda da söylen var. Yani benim bildiğim aydınlanma akıl demek değil. İspata dayanan, gözleme dayanan, delile dayanan akıl demektir. Öbür türlü Orta çağdaki söyleme dayanan akıla gidersiniz. Yani Hitler'in Hitler düşüncesinde akıla Manta tamamen hiçbir şeyde bir şey yok. Pardon, tamamen o hiçbirini söyleyemiyorum ya. Yani. Orta çağdaki inanca bağlı bir şey var. o ya yani anlatamadım ama evet. tamamen inanç üzerine değil de dayan vurmuş. Tam da ağ gidip. Bir saniye, bir saniye bir şey düzeltmem lazım. Tamam. Aydınlanma akıldır demedim ben. Adorno da böyle bir şey söylemiyor. Aydınlanmacı akıl diyor. Bu bir akıl modeli. ve Dolayısıyla sözünü ettiğiniz söylendi. Bir söylen modeli. Aydınlanmacı söylen. Aydınlanmacı akıl, başka bir akıl. Diyalektik akıl, başka bir akıl mesela. Adorno, aydınlanmacı aklın karşısına diyalektik aklı yerleştiriyor. Hatta negatif diyalektik aklı yerleştiriyor bunu düzeltmek zorundayım. Yani, yani felsefe yani, o kadar sizin kadar felsefe bilgim yok. Diyalektik akılla aydınlanmaca akıl arasındaki fark nedir peki? Diyalektik akıl değillemeci bir itkiden hareket eden çelişkilerin önce açığa çıkarılması sonra da ortadan kaldırılmasına yönelen bir akıl modeli. Yani işte Hegel'den beri bildiğiniz, daha sonra Marx'ın da kendi sisteminde kullandığı bir şeyin kendi içinden çıkan karşıtı ile onun çeliştirilmesi ve sonrasında da bu çelişkinin ortadan kaldırılmasını öneren bir akım. Mesela topluma bakıyorsak eğer toplumun çelişkilerini su yüzüne çıkaracağız. Sonra da bu çelişkileri çeliştirip yani olumsuzları olumsuzlayıp ortadan kaldırır. Diyalektik Peki, akıl bu. Tamam. Peki aydınlanmacı ak akılda, e, diyalektik akıl yok mu? Yok. Aydınlanmaca ne var aydınlanmaca? Aydınlanmaca Adorno'ya göre egemenlik kurucu, tahakküm kurucu, bilgi üzerinden iktidar kuran. Yani geçirmez. şu an modernizm sizce e, e, diyalektik akıl içermiyor mu? Tamam. E, modernizm de demedim hiç. Modernlik dedim. Modernlik ne ya? Evet. Modernlik de Akıl tarihi bu haliyle pozitivist akıl, araçsalcı akıl, rasyonel akıl olarak tarif ettiğimiz bir akıl bari. İşte diyorum ya akıl denilen hepimiz aynı şeyi anlatmıyoruz. Ne pozitivist akılda dialektik akıma karşı çıkmaz ki niye çıksın? çıkan mı? Yani sonuçta yani pozitivist akılda deneyle gözler, gözlemler. Bir şeyin bir karşıtını da görür ve onun üstünde bir sentez yapar. Bu, bu pozitifizme karşı çıkan, eğer yani modernlik dediğiniz şey pozitifizinse e, bu da e, şey e, diyalektik akılı dışlamaz ki. Şimdi aydınlanmada herhangi bir sentez yapma hali yok o diyalektiğin işi. E, o da zaten tam olarak sentez değil. Yani her türlü bilimsel akıl. E, zaten şeydir sentez yapar, yapmak zorunda yani akla dayanarak, delile dayanarak sentez yapar neyse tamam özür dilerim özür dilerim tamam. hocam negatiflik diyelikti anlatırsanız sanırım anlayacağız biz asıl şey orada galiba düğüm noktası değil mi? negatiflik diyeliklik kavramında Adorno'nun orada anlamıyoruz biz olayı. <gülüyor> yani e, tabii yani bir miktar bahsettiğini çalıştırım ama oldukça uzun bir konu buradaki zamanımız kısıtlı olduğu için negatif diyeliktiğe ben girmedim Orada, yani şu anda aydınlanmıcı aklın eriştirisinin tarihimiz bile süreç bakımından yeterli olmadı. Bir de Hegelci aklın eriştirisine girmeye kalkarsak çok uzun sürer. Yine de ben bir iki çok kabaca e, anmaya çalışayım. E, şimdi ilk başlarken ben şunu söylemiştim zaten Adorno'nun... E, Marksist kimliğine sahip olmasıyla beraber aslında eleştiren bir Marksist olduğunu. Dolayısıyla hem Hegelci diyerekliğin hem de Marksist diyerekliğin çeşitli yönleriyle de eleştire tabi tutulduğu bir durum söz konusu. Yani kendi terminolojisinin içindeki alanı da değilleyen yani, bir düşünme Adorno. Şimdi Hegelci diyerekli Adorno'nun bakış açısı şu. Diyalektik olumsuzlanmanız olumsuzlanması yani negasyon der negasyon olarak belirli bir özdeşliğin kırılmasını temel alır. Yani öncelikle kendi karşıtıyla çeliştirilecek çeliştirecek olan şey kendi içinde bir özdeşliktir. Yani bu varlık sayı eğer, a eşittir a özdeşliğine tabi a eşittir, a özdeşliğini kendi içinden çıkan karşıtıyla çeliştirdiğimiz zaman a eşit değildir değil a ya da a eşittir, değil a gibi bir şey dememiz gerekir ki bu da çelişki oluşturur. Bu çelişkinin ortadan kaldırılması icap eder. Bu da üçüncü halin imkansızlığı mantık kuralı gelince zaten ortadan kaldıracaktır ve a eşittir, a özdeşliği artık a'nın başka bir şeye dönüşümüyle karşımıza çıkacak. İşte varlık eğer, Almanca kavramına söylemek zorundayım, sein kendi değiliyle çeliştirilirse, nicht sein'la diyaretik dolayıma gelir. Yani varlık hiçlikle yan yana getirilir. Hiçlik varlığın kendi içinden çıkan değili çünkü. Hiçlikle varlık yan yana gelemez. Bu çelişki bir şey ya vardır ya yoktur diyaretik aklın kuralları gelince. O zaman ...artık kendisine olmuş, bitmiş, tamamlanmış bir varlık dediği o A eşittir, A özdeşliği... ...hiçlikle yan yana gelebileceği için başka bir şeye dönüşecektir. Bu da Hegel diyerek dininin ortaya koyduğu şekliyle verden, yani oluştur. Varlık olmuş, bitmiş, çerçevesi çizilmiş, tamamlanmış bir varlık olmaktan... ...hareket halindeki bir oluşa geçmiştir. Hegel'de diyerek. Diyereklik bu. İşte Marx'ın bu biçimi tarihsel bir üzerinden malum. Zaten buraya e, girmeyelim. Adorno'nun bu diyalektikte bulduğu eksiklik şu. Nihayetinde her ulaştığı şey negasyon der negasyonu. Değillemenin değillemesi, olumsuzlamanın olumsuzlaması sonucu ortaya çıkan şeyin kendisi de bir özdeşlik. Adorno onun da hiç durdurulmak sıfır değillenmesi gerektiğini söylüyor. Bu yüzden Adorno'nun Önerdiği diyalektik, negatif diyalektik. Yani değillemenin değillemenin değinlemesi sonucunda ortaya çıkan şey özdeşlikse eğer, yani hak özdeşlikten bunu şunu, şunu kastetiyoruz, ee, hakim bir düşünce yapısı, mesela işte, hakim, ahlaki konu ya da işte bir biyolojik şeklinde, ne, ne ders ettikleri için nasıl doydursak dolduralım, onun da e, kendisiyle çeliştirilmesi gerekir yani negatif diyerekti. Bu yüzden Adorno'ya göre hiç kesintiye uğramaksızın sürdürülmesi gereken bir şey. Yani sürekli olumsuzlayacağız. Ya sentez olmuyor. Sadece sen onun. Olmayı... Yani sentez dijklemedi. De, sentez yok. Mutlaklık olmayacak benim anladığım. Mutlaklık olmasın diye bir yöntem bu. Hiçbir zaman evet, hep e eylem halindeyiz. Hiçbir eylem zaman sonuç yok. Başka bir şeydi. Bütünlük. Evet. Totalite. Evet. Doğru. Hegel mesela bütün her şeydir der. Adorno'dan İmran ilgili yerinde bütün yanlıştır der. Bu bütünlüğü tekrar parçalara ayırmamız gerekiyor. Postmodern düşüncenin temelinde bu vardır diyebilir miyiz? Evet. Kısmen değil mi hocam? Benzerlikler var ama şimdi Frankfurt Okulu bambaşka bir düşünce alanı. Henüz işte 70'lerden sonra Osmanlı durumdan bahsedeceğiz. Çok da yan yana koymamak gerekiyor bir de Osnokernizm diye anladığımız şey, diyalektin değil değiller zaten, yani diyalektiğe diye alternatif bir akıl biçimi bize önerir. O yüzden de yan yana getirebiliriz. Buyurun. Hocam ben bir şey soracaktım, siz sanatın artık yapılamayacağını eser kamplarından sonra, işte bazı düşünürler öyle demiş, yani şu sanat eskisi gibi yapılamaz demişler, bunu biraz açabilir misiniz? Bu bana biraz şey hatırlattı. Picasso'ya da eleştiri yapılıyor. Yarlika tablosunu yapıyor ya, İspanyal Savaşı'na ilgili. Ona diyorlar ki, Picasso sen... diyor ki, savaştan çok etkilendiğim için yaptım. Hani tiyatro önünde da var. Diyorlar ki Picasso'ya... Sen bunu aslında şey için yaptın, kendin için yaptın. Yani ortaya çıkarmak için yaptın. Yani ben Picasso'yu nemek için yaptım. Biraz o tarz bir eleştirimi, Adolfo'nun eleştirisi. Yani sanatçılar aslında bu olayları biraz kendini kanıtlamak için o ortaya çıkarıyorlar. Böyle yok, yok, yok. Öyle bir şey değil. Tamam. Adorno'nun söylediği şey zaten bir meseleyi speküle etmek. Zaten soru soruyor aslında Adorno. Yapılamaz demiyor da Auschwitz'den sonra şiir yazmak nasıl olanaklı olabilir diyor. Şiir yazılamaz demiyor. O yanlış şekilde alıntılanıyor çoklukla. O yüzden ben alıntıyı orijinal haliyle bırakmasın. Ee, nasıl olanaklı olabilirin cevabını verirken Adorno sanatın daha önceki kurallarıyla daha önceki kullandığı malzemeyle, daha önceki kalıplaşmış formlarıyla artık sanat yapmanın anlamsız olacağını düşünüyor. Yani o e, sanatın artık nesneleştiği, işte kitleselleştiği, tüketim dolayımından girdiği bir şey olur olsa olsa. Bu yüzden sanatın yıkılması gerekiyor o hali, o haliyle sanatın yıkılması gerekiyor. Zaten modern sanat da bunu yapıyor. Biraz önce aldığımız tüm bu sanat türlerinde, resinde, plastik sanatlarda, müzikte, edebiyatta, yani mesela şimdi bir tarafta Bazlak var, Turchkoğ var diyelim, diğer tarafta Kafka var, Beckett var. Şimdi bunlar bambaşka edebiyat yapmak için mi, Değil mi? Birisi neredeyse artık sözcükler olmaksızın edebiyat yapmanın yolunu arıyor. Çünkü sözcükler artık kirlenmiş. O dille artık edebiyatın anlatacağı bir şeyle kalmamış. Dünyanın kendi hakikatini ki o hakikatin olmadığı da kabul edilirse ona onun diliyle anlatmak mümkün olmaz. Sanat, toplumsal olanın dilini olumsuzlamak zorunda. Kastettiği şerat ormanın bu. E, İmpresyonunuzla birlikte ne yapmalım değil nasıl yapmalıma dönüştüğünden dolayı önce renkler, sonra biçim yok olmaya başlıyor. Yani sizin söylemek istediğiniz galiba bu mu? E, bu sadece yani, bir, ucu. Evet, bir ucu. Bir ucu yani, yani, yani görsel sanatlar. Bunun gelince çok evet. Teknik elinde buna <Gülüyor> dair edildi. Tabii <Gülüyor> ilk soru Önce teşekkür ederiz. Zygmunt Boman'da eşinin yazdığı holokost romanıyla e, savaşa girmesiyle büyük e, aşağı yukarı üzerine kim durmakta? E, aralarında da köken olarak da bir paralellik var. Aralarındaki bir görüş ayrılığı var mı? İkisi de aynı mı? Adorno ile Zikmok Boman. Aynen değil tabi. Başka düşünürlerden bahsediyoruz ama e, yakın bir düşünce ikliminden geliyorlar Bauman'la e, Adorno. E, ama e, Bauman mesela bir Frankfurt okulu temsilcisi değil. Değil ve savaşa da girdi. Daha bir artık olarak. Evet ama o özellikle Holocaust evet. üzerine olan bir çalışması Adorno'nun düşünce ikliminden uzak değil. değil. Bir yakında çıkılabilir. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.